و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولك ولن سليد يسلكوا أعمالكم ويافلكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فاز نظيما أما بعد فعباد الله إن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Ve xarra umuri muħdefatuħa, ve kullă muħdefetim bida, ve kullă bida dalâle ve băi dalâletin dalale tim finna. Dersim zabaxi ma d-unuġepei aykırı iddialar ve cevapları b kabir lip. kabir pereslerin Ashabu vahdetil vücudun özellikle getirmiş olduğu neler vardı, bazı deliller vardı. Onlara cevap vermeye devam ediyoruz. Bugün altıncı şüphe. Tabi şüphe derken aslında bu delil, delil, delil. Yani ortaya bir delil koymuşlar. Bu delil etrafında belli şüpheler oluşturmaya ne yapmışlar gayret etmişler. Bizim için şüphe değil. İlim ehli için şüphe değil. Ama ilimden nasibi olmayan cahil insanlar için şüphe. O bakımdan müellif, Allah kendisine uzun ömürler, hayırlı, bereketli ömürler versin. Şüphe kelimesini kullanmış. Eşşübhedü sadise. Evet. Altıncı şüphe. Tabi buradaki şüphe asli itibarıyla Daha önce zikrettiğimiz beş delil cinsinden bu zamana kadar doğrudan almadığımız ama şimdi alacağımız neye? Sınıfa giriyor. Neydi o? Hani diyorduk ya ortaya rivayetler koyarlardı. Bu rivayetler sahipti belki seneden. Metninde de aslında bir problem yoktu ama yanlış anlamışlardı. Çarpıtmışlardı değil mi? Evet. Orada mesele delinin kendisinde değildi. İstidlal değil ki o metindi zaten. Metnin kendisiydi. Buhari Müslüm rivayetini getirir karşına koyar. Yaptılar daha önceden gördük. Şimdi ne yapıyor? Farklı bir tarz ne? Zayıf rivayeti önüne koyacak. Zayıf rivayeti önüne koyacak. Saymış gibi gösterecek. Eğer sen o rivayetin ne olduğunu, zayıf olduğunu bilmezsen zaten cevap vermezse dediğiyle uğraşacaksın. Yani Şimdi hep söylüyoruz, su gelince teyemmüm bozulur. Yani senedi zaten zayıf olunca metni üzerine anlam inşa etmenin, metni üzerinde konuşmanın bir anlamı yok. Hükümsüz. Hükümsüz. Ha. Örnek veriyoruz işte, anayasa mahkemesinin 367 kararı gibi olur. Anayasa mahkemesinin 367 kararı gibi olur. Yani ortada yok ki böyle bir şey. Ha. Sen ne yapıyorsun? Onun üzerinden mezhep oluşturuyorsun. On üzerinden akide oluşturuyorsun. Onun üzerinde inanç. Yani divaya zaten zayıf. Yani bazen zayıf oluyor, bazen ne oluyor? Mevzu oluyor. Yeri geldiğinde la asle bu. Hiç aslı olmayan tamamen ne? Hurafe, Alıyorsun Aristo'nun kitabından bir cümleyi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a isnad ediyorsun. Alıyorsun Budadan bir cümleyi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a ne yapıyorsun? İsnad ediyorsun. İşte alıyorsun İbni Arabi'den bir cümleyi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a isnad ediyorsun. Alıyorsun Sehel Testuri'den bir cümleyi, kime isnad ediyorsun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Sadrettin Konevi'den alıyorsun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani bunun gibi. Burada hayır, hadis. Yani bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a isnad edilmiş, yeri geldiğinde İmam Bezzar'ın müsnedi gibi kaynaklarda geçen, yeri geldiğinde İmam Ahmed'in müsnedi gibi kaynaklarda geçen ne? Hadis. Bu hadisi ne yapıyorsun? Delil olarak ortaya koyuyorsun. Böylelikle o akidene, o düşüncene, o fikrine ne oluşturuyorsun? Zemin yani altyapı, delil. Çünkü delilsiz bu dini inşa etmek ne değil? Mümkün değil. Hep söylüyoruz. Yani en cahilinden en alimine, en zındığından en mutlakisine kadar herkes bilir ki şu ümmette, en azından ümmete kendisini nispet eden insanlar da şunu bilirler. Bu dinin temel dayanağı ikidir. Kur'an ve sünnet. sünnet. Hanefi'si de bunu söyler. Şafi'si de bunu söyler. Malikisi de bunu söyler. Hanbeli'si de bunu söyler. Ehl-i sünneti de söyler. Eş'arisi de söyler. Maturiti de söyler. Mutezilisi de söyler. Kur'an ve sünnet. Ha. Ama ondan sonra artık anlayış farklılıkları başlar. Ondan sonra taksimatta farklılıklar başlar. O akımdan yani... Dikkat ederseniz ne yapmıyorlar? Kur'an sünnet dışından bir delilde getirmiyorlar. Kur'an ve sünnetten delil getiriyorlar. Ya da en azından sahabenin Kur'an ve sünneti anlayışından delil getiriyorlar. Buradaki işte zikredeceği iki delilde nereden? Bizim bildiğimiz hadis mecmualarından. Hadis mecmualarından ama Bezzar'ın müsnedi ama İmam Ahmet'in müsnedi. Çok bir şey değişmiyor. Tabi Ee, elinizdeki baskı yani elinizdeki tercüme elinizdeki tercüme arkadaşlar hizmet edilmiş bir tercümedir. Müellif bu kitabı tehlif ettiğinde ki işte ilk tehlifi ilk baskısı ülkenin elindedir. Bu rivayetlerin senedi hakkında herhangi bir cümle sarf etmemiş ne yapmıştır? Sanki rivayetler metnen sahihtir o sahihlikten yola çıkarak bunları çürütmeye uğraşmıştır. Evet. Neden? Bir tanesi zaten İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Onda. Bir tanesi İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Onda. Çünkü Hanbelilere göre İbnül Cevzi dışında İmam Ahmed'in müsnedinde zayıf rivayeti yoktur. Allah. Hele uydurma hiç yoktur. Ama İbnül Cevzi he, Hanbeli olduğu halde Es-Saydül Hatır adlı kitabında şiddetle bunu reddetmiştir. Demiştir ki içinde zayıf da var uydurma da var. Heh. muaviye kitabımızda dipnotlara bakarsanız bu meseleyi göreceksiniz orada o meseleyi biz temas ettik hatta yani o kitabın müellifi bile hanefi olduğu halde İmam Ahmed'in müstedinde zayıf uydurma yoktur diyor teberrüken evet şimdi hal böyle olunca tabi müellif konuşmamış daha sonra biz bu kitabı tercüme ettik dedik ki yani dedik bak burada öyle şey yapmışsın ki bu rivayetin ikisi de zayıf bunun üzerinden mezhep oluşturmuşsun daha sonra o kitabı bu halde bastı. O kitabı bu halde bastı ve rivayetlerin zayıf olduğunu zikretti. Bu ikinci baskısı. Bu ikinci baskısı kitabın. Yani döndü o, kavlinden döndü. Ama hani bil faraza dedi bu sefer. Yani hani yani senedi zayıf bile olmasa, zayıf bile olsa metni sizin değil bizim lehimize. Ha, bu vardır dinde. Bu dinde vardır. Şevdistan Ümit bunu çok kullanır. İbni Kayyım çok kullanır. Nedir bil faraza? Yani farz edelim ki senedi ney? Sahi. Öyle bile olsa sizin lehinize değil, aksine aleyhinize, bizim lehimize bu nedir? Delildir. Şeklini tabi değiştirdi. O bakımdan sizin elinizdeki tahsihli bölümdür. Yani nerededir o dipnotlardaki tahsihli bölümdür, orada göreceğiz. Şimdi okuyalım rivayeti. <gülüyor> Altıncı şüphe. Ölülerin dirilere fayda verebildiklerine dair bezdar tarafından rivayet edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini delil olarak göstermektedirler. Hayatım sizin için hayırlıdır. Siz konuşursunuz sizinle de konuşulur. Ölümüm de sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana arz olunur. Bir hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Bir kötülük görürsem sizin için mağfiret dilerim. Evet. Tabi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatındaki arzın vuku, heh, hayatındaki arzun vukuundan daha mı beterdir, daha mı kötüdür o tartışılır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki merhalesi var, her insan gibi. Bir yaşam bir deney, ölüm. Yaşadı Aleyhisselatü Vesselam sonra öldü. Heh, ölmeden önce bakalım hayatta bizim amellerimiz Peygamber Efendimiz'e sunuluyor. Enteresan. Yani amellerimizi peygamber Efendimize ama sunuyorlar. Bütün ümmetin amellerini, Necmin'in amelini, Osman'ın amelini, İlker'in amelini, Fatih'in amelini, Yavuz'un amelini, Cemal abi'nin amelini peygamber Efendimize ama sunuyorlar. Eğer iyi ise, hoşsa, güzelse hayırsa hamd ediyor. Şerse istifhar ediyor. Şimdi buna gülelim mi ağlayalım mı bu hayatta? E bir de ölümünden sonra da bu yapılıyor aynı zamanda. Çünkü niye? Peygamber ve Vesselam diyor ki benim hayatım da ölümüm de zaten sizin için hayır. Çünkü niye? Bak benim bu hayrım he, ne sizin hem hayatta hem de ölümden sonra neyiniz için, hatalarınız için, günahlarınız için Allah'a ne yapma? İstifar etme. Bu İbni Mesud'un. Abdülibn Mesud radıyallahu an rivayet ettiği ne bir hadis merfu olarak rivayet etmiş bunu. İbn Sa'd et Tabukatül Kübra'da yine Heysemi bu yetül Bahiste Bekir bin Abdullah el Müzenidi'den mürsel olarak rivayet etmiş. Mürsel. Yani merfu hali Abdülibn Mesud radıyallahu an. Evet. Ancak rivayet her iki senediyle zayıf. Yani hem müsnet hali merfu hali hem de ney? Mârsel hâli ne? Zayıf. O bakımdan bir problem yok. O bakımdan ne yok? Bir problem yok. Ne diyor? An-i b-i Mes'ud radıyallahu Enne-i sallallahu aleyhi ve selleme Kal, Hayati hayrun lekum, tuhaddithune ve yuhaddesu lakum. ve vefati hayrun lekum, tu'radu aleyya amalukum Fama ma min hayrin hametullah ve ma raeytu min şerrin istagfertulekum. Evet. Bu hadisi ne yapıyorlar? Delil olarak kullanıyorlar. Devam edelim. İddialarına göre bu rivayet dirilerin Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra yaptığı duayla fayda gördüklerine delalet etmek. Bir olur. daha iddiaya göre. iddiaya göre bu rivayet dirilerin Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra yaptığı duayla fayda gördüklerine delalet etmektedir. Evet yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vefat etmiştir. Hayatta olan diriler ne yaparlar? Dua ederek ondan fayda görürler. Şimdi hayatındayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın insanların lehlerine dua etmesinde problem yok. Yani bütün ümmet lehinde dua eder, kendi işte sahbesi lehinde dua eder, işte onu ikiye ayırır. İşte muhacir lehinde dua eder, işte ensar lehinde dua eder. Müşrikler aleyhinde ne yapar? Beddua eder. Burada problem yok. Burada problem hayatında amellerin Peygamber Efendimiz'e sunulması. Problem bu. Yani problem burada var. Ama hayatından sonra hem amellerin Peygamber Efendimiz'e sunulması problem hem de ne yapması? Ha, istifarda bulunması. Problem o. Onlar da diyor ki bak diyor vefatından sonra bu oluyorsa diriler üzerinde neyi var? Ha, tahakkümü var. Evet, tasarrufu var. E yani buradan yola çıkarak evleviyet kıyasıyla e, evliya da işte ulema da peygamberlerin varisleri olduklarına göre evliyanın da ölmüşlerinin ahyası üzerinde, canlılar üzerinde neyi vardır? Tasarrufu vardır. Yani işte vardıkları nokta bu. Şimdi baştan bunu söyleseler öt derler ya ne yapıyorsun sen falan. Ha, ama işte delil getiriyorlar Evet devam edelim Buna göre bizim <gülüyor> Evet Buna göre bizim ona dua etmemiz ve ondan istememiz caizdir Ahmet ve tayisi tarafından rivayet edilen Peygamber Rezasselam şu hadisi de buna delalet etmektedir. Evet edilir. yani bir başka rivayet daha var onu da kullanıyorlar İmam Ahmet müsnedinde Tayalisi Ebu Davud et Tayalisi yine müsnedinde. Ne yapmış? Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma hem kendisi hem de babası ney? Sahabi. Evet. Ondan merfu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet etmişler. Neymiş o? Amelleriniz akrabalarınıza ve baba tarafından yakınlarınıza arz edilir. Hayırlı ise sevinirler. Değilse Allah'ın. Bize hidayet ettiğin gibi onları da hidayet etmeden canlarını alma derler şimdi bakın nereden peygamber aleyhissalatu vesselam'dan normal insanlara sirayet ettik değil mi Şimdi i̇şte gelmesi lazım şimdi yani bunu bağlamadan olur mu olmaz Evet. ne dedi amelleriniz akrabalarınıza ve baba tarafından yakınlarınıza arz edilir akrabalarınıza arz ediliyor amelleriniz Yandınız. Kötüyseniz hepsini biliyorlar. Hiç böyle gizli bir şey kalmadı. Her şey iplik bütün, iplik pazara çıktı. He. Tamam. Sonra baba tarafınızdan yakınlarınıza arz edilir. E babanın ehemmiyeti var. Hayırlı ise sevinirler. Değilse Allah'ım bize hidayet ettiğin gibi onlara da hidayet etmeden canlarını alma derler. Yani bunlar akrabalardan ölü olanlar. Ölü olanlar. Yani diri olanlara sunursa zaten Yani herkes her şeyi bilir. Heh, bunu ne yapıyorlar? Delil kullanıyorlar. Yani bu sadece Peygamber Peygamber'e has değil ki. Yani amcamın oğluna da has. Dayımın oğluna da has. Dayıma da has. Amcama da has. Teyzeme de has. Halama da has. E yahu benim dayımın oğlu belki de mücrim. Amcam belki de zındık. Bunlara arz edilecek de sunulacak da koskoca Şeyhe, kutba ne yapılmayacak? Sunulmayacak. Sunulmayacak. Böyle bir şey tasavvur edilebilir mi ya? Hemen vardırdık işte bak ne yaptık? Vardırdık. Ha, biz buna ne diyoruz? Genelden özele gitme diyoruz. Şimdi ne demek genelden özele? Yani işte bir genel vardı bir de özel vardı. Ama buraya döndüğümüzde özelden genele gitti. Peygamber özeldi aleyhissalatü vesselam. Oradan genele ne yaptık? Vardık. Yani min khas ilel am. Özel olan peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani şimdi onu özgü desek tamam ona da özgü değil yani. Ne yaptı akrabalara sirayet etti. Evet. Yani, yani devam et. Bu şüphenin cevabı. Bu şüpheye birkaç yönden cevap verilebilir. Tabi şimdi buna bir ekleyeceğiz başına biz. Bir yani bu ne olacak iki olacak. Bu sizdeki 1-2 olacak. Yazalım mı? Evet yazın. Yani sizdeki bu 2-1 olacak. Tabii biz metnine müdahale edemiyoruz kitabın. Yani bu 2-1 bir, yani bir, olacak. Başına 1 yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki her iki rivayette zayıftır. Bitti. Burada kesip atardık değil mi? 1- Her iki rivayette zayıftır. Gerek Abdullah bin Mesud rivayeti, gerekse Cabir rivayet. Her iki rivayette nedir? Evet. Zayıftır. Sonra sizdeki 1 2 yapın. Sizdeki 1 2 yapın. Sizdeki 1 2 yapın. Ha, onları zaten ilerleteceksiniz. Evet. 1 2 yapın. Deyin ki sayı olduğu farz edilse bile sayı olduğu farz edilse bile mil faraza diyoruz yani. Evet. Evet birin devamına değil. Yani iki dediğimize. Tamam. Peygamberin ha Yani iki dediğimize. He, sayı olduğu farz edilse bile... Say evet. Sayı olduğu farz edilse bile... Evet. evet. evet. Bu rivayet iddia ettikleri gibi delalet bakımından doğru olsa... Zaten demiş zaten düzeltmişiz tamam tamam biz burada ona müdahale etmişiz arkadaşlar Nerede? müdahale etmişiz bak etmedik diyoruz ama etmişiz dayanamamışız tamam demişiz demişiz üç, ben üç. Arapçasında yok çünkü evet dışarı, müdahale tamam dışarı. etmişiz yani etmişiz etmişiz ha <gülüyor> <yani. gülüyor> yani yok etmişiz etmişiz biz çünkü metni etmedik diyorum ama etmişiz biz tamam. etmişiz tamam sorun yok suyla, tamam. Evet. Evet. evet evet evet yani çünkü normalde etmeyiz de etmişiz dayanamamışız tamam etmişiz müdahale evet Etmişiz. Evet. evet Yani netice itibar şimdi oku. Tamam etmişiz. Ben dikkat etmedim. Evet. Bu şüphenin cevabı 1. Her iki rivayette zayıftır. Yok gerek yok ona artık. Var. Orada mevcut. Evet. Bu şüpheye birkaç yönden cevap verilebilir. 1. Peygamberin aleyhissalatü vesselam vefatından sonra ümmeti için mağfiret dilediği hakkındaki hadis sahih değil zayıftır. Tabi yani Aynı zamanda diğer rivayette. Yani akrabaların da bu dilemesi nedir? O da zayıftır. O da zayıftır. Evet, devam. İki, bu rivayet iddia ettikleri gibi delalet bakımından doğru olsa bile yalnızca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan de bulunabileceğine delalet etmemektedir. Çünkü daha önce zikredilen hadiste belirtildiği gibi bu husus Tüm müminler için geneldir. Buna göre ölmüş olan her bir mümine dua edip istekte ve istihazede bulunmak caiz midir? Bir daha çünkü? Çünkü daha önce zikredilen hadiste belirtildiği gibi bu husus tüm müminler için geneldir. Buna göre ölmüş olan her bir mümine, mümine dua edip istekte ve istihazede bulunmak Caiz midir? Yani ikinci rivayeti kastediyor. Cabir rivayetini kastediyor. Yani hani bunu Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a has bir özellik saydık diyelim. E peki öbür rivayeti ne yapacaksın? O halde öbür rivayeti göre ne olacak? Bu her mümine has. Çünkü akrabası olmayan bir mümin var mı? Her mümine has. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hususiyet kalkar. Ne alır? Bütün ölen Müslümanlara ne yapmak gerekir? Dua etmek gerekir değil mi? Onlardan medet ummak gerekir. E bunu söyleyebilir misin? Bunu söylemen mümkün mü? Evet devam et. 3. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin emriyle gerçekleşir. Allah'ın teklif diyarının dışındaki emirleri, emre muhatap olanı, muhalefet etmesi söz konusu olmayan tekbini emirlerdir. Bir daha, bütün bunlar. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin emriyle gerçekleşir. Allah'ın teklif diyarının dışındaki emirleri. Nedir teklif diyarı? Dünya. İnsanın mükellef, sorumlu tutulduğu, yani yaptığı amellerden hesaba çekileceği, dünya hangisidir? Dünyadır. Hayatta olduğu, yaşadığı, nefes alıp verdiği, Allah'ın ona ruhu verip sonra ruhu çıkardığı, o ikisi arasındaki nedir? Bölümdür. Evet. Allah'ın teklif diyarının dışındaki emirleri, emre muhatap olanın muhalefet etmesi söz konusu olmayan tekvini emirlerdir. Yani çünkü orada zaten bu anlamda emir olmadığı gibi ona muhalefetle ne değil? Evet. Mevcut değil. Tekvini oluşumla alakalı. Yani teklifi emirler değil, tekvini emirlerdir. Teklifi emirler değil, tekvini emirlerdir. Allah güneşi doğudan doğuruyor değil mi? Batıdan batırıyor. Güneş bunu iradesiyle mi yapıyor? Yani ne demek iradesiyle mi yapıyor? Yani bu yaptığından sorumlu mu? Hesaba çekilecek mi? Asla. Kevniyatla alakalı. İşte insan ölümden sonra da hali böyle artık. Sorumluluk yok. Dünyadakinin hayırsa hayrını, şerse şerrini görecek. Evet, devam. Mesela <gülüyor> cennet ehli mükellef olmadıkları halde Nefes alıp verme ilhamı gibi tesbih ilhamına da muhataptırlar. Meleklerin, müminler, namazı bekleyenler ve benzeri için istifarda bulunmaları da aynı şekildedir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Müminlerin de bağışlanmasını dilerler. Mümin suresi 7. Başka bir ayette, yeryüzündekiler için mağfiret dilerler. Şura 5. ayet. Gördünüz mü kullandığı ayetleri? <gülüyor> evet. Mağfiretten bahsediyoruz. O paragrafı bir daha oku. Mesela? Mesela cennet ehli mükellef olmadıkları halde nefes alıp verme ilhamı gibi tesbih ilhamına da muhataptır. Yani mükellefiyetten dolayı değil. Bu ilhama muhatap oldukları için. Nefes alıp verme, başka tesbih etme Allah'a. Ama bunun sorumluluğu yok. Anladık değil mi? Yani bunun hesabı yok. Devam. Meleklerin, müminler, namazı ekleyenler ve benzeri için... İstifarda bulunmaları da aynı şekilde. Çünkü neden? Sorumlu oldukları işin değil, sadece emir olmanın ne yaparlar? Yaparlar. Asla Allah'a ne yapmazlar? Asi olmazlar. Evet. Allah azze ve celle şöyle buyurmaktedir. Müminlerin de bağışlanmasını dilerler. Yani melekler o halde meleklerden yardım dileyelim mesela. Estağfurullah. Meleklerden yardım dileyelim. İstigase yapalım meleklere. Halbuki bak öyle diyor Allah. Yani şimdi o hadis zayıf. Bu ayet. Müminler için istifarda bulunuyorlar. Devam. Başka bir ayette. Yeryüzündekiler için mağfiret dilerler. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muttefekun aleyhi olan bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz namazı beklediği sürece namazdadır. Melekler onun için Allah'ım onu bağışla Allah'ım ona rahmet et derler. Bununla birlikte meleklere dua edilmesi de bulunulması caiz değildir. Allah'ın yapacaklarını bildirdikleri işleri yapmaları kendilerinden istenemez. Bu tür bir istek güneşten kendisiyle birlikte bulunmasını, rüzgardan esmesini istemekle ve benzeri şeylerle eşdeğer olur. Kural şu şekildedir. Tekvini emirlere muhatap olan nesne ya da kişilerden istekte bulunmaya ihtiyaç duyulamaz. Çünkü bu emri uygulayan varlıktan istekte bulunmak ya da bulunmamak arasında fark yoktur. Kıyamet günündeki şefaat konusu ise Bundan ayrıdır. Arasat'ta hazır bulunduğu sırada insanlar Resulullah'tan şefaat isterler. O da onların isteklerini kabul eder ve kendisine izin verildikten sonra Rabbin ezdinde şefaat dileğinde bulunur. Zaten Arasat'ta bulunanlar Arasat'ta bulunanlar öldükten sonra yeniden ne yapılanlar? Diriltilenler. Yani ölü hükmündeler. He. <gülüyor> He. Buradaki bu şefaat hakkı özel olarak kime verilmiştir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. O da kendisine izin verildikten sonra, hudud çizildikten sonra, bu herkese değil. İzni veren Allah. Hududu çizen Allah. Ki yani Buhari'den kitabı Tevhişer'ini eğer takip edebiliyorsanız orada bu meseleler uzun uzuya geçiyor. Yani İmam Buhari bu meseleleri uzun uzuya diye ne yapıyor? Bizzat temas ediyor. Orada... Ayrıntılı bir şekilde bu meseleyi açıkladık. Ha. Demek ki burada şimdi şunu demek istiyor müellik. Yani bir yanda melekler, bir yanda insanlar. Meleklerin ölüm, gayri ölüm gibi bizim anladığımız anlamda bir neyi yok? Hayatı yok zaten. Ha. Hal böyle olunca, hal böyle olunca her ne yapan istiğfarda bulunandan istiğfar talep edilmez. Her mağfirette bulunandan mağfiret talep edilmez. He. İstiğfar talep etmek istiyorsan, mağfiret talep etmek istiyorsan üç tane şart lazım. Üç tane şart. Bir, hayatta olacak. Yetti mi? Yetmedi. İki, hazır olacak. Üç, kudreti dahilinde olacak. He. Ama işte bir müminden... Dua etmesini istemek, istifarda bulunmasını istemek bu üçüncü şartı içermiyor. Sen mücrim bir müminden de dua isteyebilirsin. Günahkar bir müminden de dua isteyebilirsin. Ama makul olan, sarih olan, mutlaki bir müminden dua istemeye gayret etmektir. Ama bu demek değildir ki, yani mücrimden ne istenmez dua, istenmez. Bütün müminlerden dua istenir umume. İstiğfar istenir. Ama öldükten sonra böyle bir kapı yoktur artık. O kapı kapanmıştır. Yani sen gidersin Ebu Eyyubel Ensari'nin kabrine. Dersin ki işte şu şu günahları işledim. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı evinde misafir eden ey yüce sahabi benim için Allah'tan istiğfarda bulun. Bu meselenin şu duvardaki taşla konuşmaktan hiçbir farkı yoktur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey şer'i olmadığı kadar akli de değildir. Akli. Akla da uygun değildir. Mantığa da uygun değildir. Neden? E sahabe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kabrinin başına gidip böyle yapmış mı? Hayır. Yapmamış. Hal böyle olunca Sahabenin peygamberine yapmadığını, senin kalkıp he, birilerine yapmanın hiçbir anlamı yok. Müellifin burada demek istediği, bu tür rivayetleri delil olarak getiriyorsanız bile, bu rivayetlerin senedi sayı olduğu farz edilse bile kendi içinde çelişiktir. Bunların metnine itimat etmeniz ne değil? Mümkün değil. Eğer ederseniz zaten işte ayetle sabit olan, keza gene, Buhari Müslümanisinde sabit olan meleklerin bile insan için istifarını da ne yapmanız lazım? Aynı yönde ne yapmanız lazım? İşletmeniz lazım ve netice itibariyle meleklerden de istifar talep etmeniz lazım. Elini açıp ya Cibril Allah'ın beni bağışlamasını sağla. Ya Mikail Allah'ın beni bağışlamasını sağla. Ya İsrafil Allah'ın beni bağışlamasını sağla. E dedin e bu sağdaki bir soldakine söyle bakayım adamın görevi ne ters vazifesi ne ters e görevi ne sağdaysa iyilikleri yazmak soldaysa kötülükleri yazmak ya onunla görevli yani görevleri her birinin işte İsrafil'in görevi belli değil mi? Mikail'in görevi belli, Cebrail'in görevi belli, ölüm meleğinin görevi belli. Hepsinin görevleri belli. Bu farklı bir olay. He, ama buradan yola çıkarak cinlerden bile yardım isteyenler. Cinlerden bile yardım isteyenler. Bakın bırakın siz işte insanın ölüsünü cinlerden yardım isteyenler. Cillere imanını teslim edenler. Küfrüne küfür katanlar küfrünü arttıranlar vesaire. Cinlerden yardım isteyenler derken siz anlıyorsunuz benim ne dediğimi. Evet. Ha. Yani hani bu işte büyücü takımı var ya böyle gördüğünüz üfürükçüler falan. Bunların çoğu cinlerle tamülde bulunan. Cinlerin cinler onların hizmetine girmiyor bakın. Onlar cinlerin hizmetine giriyor. Onların küfrüne rahatını arttırıyor o cinler. Küfrüne küfür katıyor. O vakımdan yani bu tür rivayetleri almanın hiçbir anlamı yok. Bu tür rivayetleri alan insan, bu tür rivayetleri alan insan her zaman söylüyoruz kaideyi. İmalu'n-nusus hayrun min ihmaliha. Nasları işletmek ihmalinden daha hayırlıdır. Madem öyle burada da işlet. Madem öyle burada da işte. Ama burada işletmeye cesaret edemiyor. Çünkü niye açın eşari kitaplarını? Açın Maturidi kitaplarını. Meneklerin esnafından ve vazaifinden bahseden bölümlere bakın. Sınıflarından ve vazifelerinden. Hiçbir meleğin kul istifarla görevli olduğunu ne yapamazsınız? Göremez. Göremezsiniz. Ha. Hocam buradaki rivayetler ne? İşte buradaki rivayetler. Ha. Onun kendi başına görevli olduğunu gösteriyor. Ondan bizim bunu talep edeceğimizi göstermiyor. Bunu anlatmak istiyorum. Aynen ne de olduğu gibi. Ölüm meleğini, sen ölüm meleğinden beni öldür dedim gel canını alıyor mu? Beni öldür diyorsun. Alıyor mu? Cebrail hadi vahiy getir, vahiy getir de bakalım getiriyor mu? Gördün mü? Bunun gibi. Onların görevi, tekrini görev o. Teklifi görev değil. Aynen güneşin doğudan doğup batıdan batması, kıyamette tersine dönmesi gibi. Dikkat edelim. Doğrudan iradeyle, doğrudan mükellef oldukları için, doğrudan bununla hesaba çekilecekleri için değil. Hayır. Tamamen tekvinle alakalı. Emri Kevni diyoruz. Hatırlıyor musunuz? Almıştık bunları. Emri Kevni, Emri Şer'i. Evet. Devam et diğer şüpheye. Yedinci şüphe. Peygamber aleyhissalatü ve selamdan istihazede bulunmak ve kendisinden dua istemek konusunda Delil olarak ileri sürdükleri bir diğer delil de Beyhaki'nin Ed-Delail'de ve İbn Ebi Şeybe'nin Hazreti Ömer'in hazinedarı Malik-ı rivayet ettikleri hadistir. Bu rivayette şöyle anlatılmaktadır. Yani Haz Beyhaki işte Delail'in nübüvvede İbn Ebi Şeybe'nin nerede? En musannefte rivayeti. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh, döneminde kıtlık oldu. Bir adam Resulullah'ın kabrine gelerek Ya Resulallah, ümmetin için yağmur yağmasını dile. Zira helak, olma, helak olmak üzereler dedi. Daha sonra Peygamber ve Vesselam rüyasında adama gelerek Ömer'e git. Ona selam söyle. Ona yağmura kavuşacaklarını bildi ve uyanık ol, uyanık ol de dedi. Adam Ömer Radıyallahu anh'a gelerek rüyasında olanları anlattı. Bunun üzerine Ömer Radıyallahu anh ağladı ve Ya Rabbi acizliğimi, ...sana arz ederim dedi. E şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın... ...hayatta olduğu zamandan bir delil bulmayınca... ...Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın... ...vefatından sonra... ...Peygamber Efendimiz'i rüyaya alet edip... ...Hazreti Ömer'e de buna işrak ettiriyorlar. Allah'a emanet Yani şimdi hayattayken bulamadılar. E, Ölümünden sonra birimiz görelim. E, Şimdi görmemiz önemli mi ama yani? Değil. Şimdi bunun bir kasteye ihtiyacı var. Bu hayri de olabilir... Şerri de olabilir. Kime tasdik edebiliriz? Şeytanın bile kendinden ne yaptığı kaçtı. Evet. Yani Hazreti Ömer'e. Yani maliküddar dediğimiz bu adam. Evet. Bakalım şimdi bu rivayet nasılmış. Bu şüphenin cevabı. Bu şüphenin birkaç yönden reddedilmesi mümkündür. Bir. Ömer radıyallahu anın hazine hazine dâri olan maliküddarın meçhûlül hal olması nedeniyle bu kısa sübut bulmuş bir kısa değildir şimdi iki türlü meçhuliyet vardı bir meçhulü'l-ay bir de meçhulü'l-hay değil mi neydi meçhulü'l-ay yani ravinin isminin cisminin belli olmaması kim olduğu belli değil bir ahmet ama hangi ahmet bu yani milyon tane ahmet var ha. burada ise ismi cismi belli ama durumu belli değil yani güvenilir midir güvenilir değil midir yalancı mıdır değil midir Dindar mıdır, değil midir? Anladık değil mi? Hıfsı iyi midir, değil midir? Zaptı iyi midir, değil midir? Yani cer ve tadil durumu ne yapılmıyor? Bilinmiyor. Bu çok önemli. Evet, bu çok önemli. Rabide iki özellik arıyorduk. Bu derse başlarken bu şüphelere neydi o iki özellik? Anladım. Adalet ve zapt. Anladım. Değil mi? Şimdi yeni gelenler var hocam. Ya bilmediğimiz telden konuşuyorsun diyorlar ama işte ilminde bu özelliği var. Bir yerleri kaçırdın mı ondan sonra geldin mi bilmediğin tel oluyor işte. Her zaman başa dönemiyorsun. Dönmek ne değil? Mümkün değil. Evet. Yani Meçhulü'l hal bir adam. Yani certadil durumu belli değil. Yani işte şöyle söyleyelim. Ya Meksika'da bir ne varmış Ahmet varmış. Bir tek Müslüman olduğunu biliyoruz o kadar. Meksika'da Ahmet var. E kim bu? İşte Ahmet. Babasının adı şu. E durumu ne? Şimdi GBT yapıyorsun değil mi? GBT çıkarıyor karşına işte. Şöyledir böyledir falan. İşte GBT'si elinde yok. Sadece ismi var. Babasının ismi var. Lakabı var. Yaşı var. E ne ifade eder bu? Beni tanımayan insan için Necmi Hoca ne ifade eder ki? Yani işte bir adam var konuşuyor Tanımak lazım. İşte cehtadil durumu budur yani. Tanıma. Evet. Çünkü bu zat hadis rivayeti konusunda tam olarak tanımamaktadır. İki. Kabre geldiği anlatılan şahsın da kim olduğu bilinmemektedir. Yani şimdi rivayet eden malük bilinmediği gibi ki en azından ismen biliniyor. Nedir o? Mechulü'l haldir. Ama Kabre giden o zat, gelen zat ismen de bilinmiyor. Yani meçhulü lay. Kimdir o? Yani kabre gelen bu zat kimdir? He, bazı rivayetlerde Bilal bin Haris olduğu geçecek. Ama şu rivayet özelinde bilinmiyor. Evet, devam et. Binanaley böyle bir kıssa konusunda kendisine nasıl güvenilebilir? Üstelik, kıtlık zamanında istiğfar ve tövbede bulunmak hakkında Varit olan naslar gereği gerçekleşmiş bulunan icma bu kısaya muhalefet. Zaten Hazreti Ömer'in yaptığı uygulamayı hepimiz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Biliyoruz. Kime çık demişti? Ha? Hazreti Abbas'a değil mi? Evet. E yani yani Hazreti Ömer'in bu tür uygulamalara ihtiyacı var mı? Buhari Müslim'deki açık sarı naslar ne yaparken? Evet. Dururken. Evet. Kim olduğu bilinmeyen şahsın sahabi... Bilal bin Haris el Müzeni, radıyallahu anh olduğu yolunda beyan edilen görüşler sahih değildir. Evet. Çünkü bu konudaki rivayet el Futuh'da zikredilen Seif bin Ömer et Temim'i yoluyla gelmektedir. Yani şimdi bu işte sahabeden Bilal bir Haris el Müzeni'idir. O halde yani yani bu sahabidir yani sahabi adildir problem yok. Tamam. İyi de bunun o sahabi olduğunu söyleyen kim? Senette yer alan adam kim? He, o da Seyf bin Ömer temimi. E o kimmiş peki? Bu ziyadeyi teferrüden rivayet etmiş olan Seyf bin Ömer ise muhaddislerin ittifakı ile zayıf bir ravidir. Ya ile yani böyle bir şey. İhtilaf da yok yani. icma var. Zayıf bir ravis. Evet. Hatta hadis uydurduğu ve zındıklıkla itham edildiği de söylenmektedir. Hiç bir şey kalmadı yani. Hadis uyduruyor ve zındık. Bununla itham edilmiş. Vadda. Utuhime bizden dakika Zındıklıkla itham edilmiş. E şimdi böyle bir adama itimat edeceksin ve bu işte sahabi ki yani işte o Bilal bin Haris artık kıyamette yevmi kıyamette ne yapar? İki boğazına mı onu da bilmeyeceğim. Batılına beni niye alet ettin diye. E böyle birinin işte böyle bir sahabinin Bilal bin Haris olduğunu ne yapacaksın? İddia edeceksin. Yani mümkün değil. Evet. Üç. Üç. Rivayet sahih olsa bile ileri sürdükleri görüşler için delil olamaz. He, yani diyelim ki sahih. Diyelim ki sahih. Bunu Şehri Selim'i çok yapıyor. Niye? Yani metni bile işinize yaramıyor. Sizin anlayışınız o kadar kıt ki okuduğunuz bile ne yapamıyorsunuz? Hı, Anlamıyorsun. Oku da adam ol baban gibi virgül eşek olma. Oku da adam ol baban gibi eşek olma. Bak gördün mü? Anlaman lazım yani. Anlamıyorsan problem var. Adam gibi ol baban gibi, birileri gibi eşek olma. E adam ol baban gibi eşek olma. Bak, görüyor musun aradaki farkı? Çok fark var. Evet. Üçe devam ediyoruz. Rivayet sahih olsa bile ileri sürdükleri görüşler için delil olamaz. Çünkü hadiste mezkur şahsın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yağmur duası isteği istediğini Ömer radıyallahu anh bildirdiği yer almamaktadır. Yani burada adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yağmur, he, yağdır bizzat demiş mi? Bu istekte bulunmuş mu? A açın, bir daha oku rivayeti. Hazreti Ömer döneminde kıtlık oldu. Bir adam Resulullah'ın kabrine gelerek, ''Ya Resulallah, ümmetin için yağmur yağmasını dile, zira helak, helak olmak üzereler.'' dedi. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyasında adama gelerek Ömer'e git ona selam söyle, ona yağmura kavuşacaklarını bildir ve uyanık ol, uyanık ol de dedi. Adam Ömer radıyallahu gelerek rüyasında olanları anlattı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu ağladı ve ya Rabbi acizliğimi sana arz edin. Şimdi bunu Ömer'e bildirmiş mi doğrudan? Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan heh. Yağmur duasını yağdırmasını istediğini doğrudan gelip Hazreti Ömer'e söylemiş mi? Bir daha bakın rivayete, bir daha, oku. Evet. bir daha oku. Hazreti Ömer döneminde kıtlık oldu. Bir adam Resulullah'ın kabrine gelerek Ya Resulallah, ümmetin için yağmur yağmasını dile. Zira helak olmak üzereler dedi. Daha sonra Peygamber ve Selam Rüyasında adama gelerek Ömer'e git. Ona selam söyle, ona yağmura kavuşacaklarını bildir. Ve uyanık ol. Uyanık ol de dedi. Gördünüz mü? Evet. Yani ben böyle böyle yaptım da böyle dedi demiyor. Evet. He. Olayın sonunu naklediyor. Olabilir. Yani bir insan rüyasında Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Hocam diyor ben Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm diyor. E nasıldı? Çok beyaz tenli, beyaz yüzlü. e sakalı ne rekti? hocam? Sinek kaydı tıraştı diyor. Sakalı yoktu. Ya böyle bir Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam tasviri var mı ya? Nasıl bir tasvir? Diyor ben Peygamber Efendimizi gördüm diyor hocam diyor. Esmer ve başka saçları kıvır kıvır kıvırcık. Sakallı ben, ben yani, yani sen sen kimi tarif ediyorsun? Hazreti İsa'yı tarif etsen anlayacağım. Biraz benziyor ama bizim Peygamber Efendimize benzemiyor. E velevki gördü. Velevki gördü. E yani görebilir. Görebilir. Ne problem var? <gülüyor> Hazreti Ömer de Beytullah'ın muttakiyi bir kul olduğuna vakıftı, biliyordu. Yani duyunca ağladı hüngür hüngür. Olabilir. Yani buradan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a istigasede bulunacağını Hazreti Ömer'in muvaffakat ettiğini nereden çıkarıyorsun? Bir şeyi uydururken bile güzel uydur. Ama niye? E i̇şte Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bazen facirin diliyle de ne yapıyor? Ayan beyan ortaya seriyor. Değil mi? Ayan beyan. Evet. Devam et. Dört. Söz konusu kısa. Şüphe sahiplerinin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 Yağmur yağdırmasını dilemeyi emretmiştir. Nereden anlıyoruz bunu? Rivayette açık. Açık rivayette. Yani Hz. Ömer'in son cümlesine bakın. Ya Rabbi diyor acizliğimi sana arz ederim. Ya Resulallah acizliğimi sana arz ederim demiş mi? Dememiş. Yani burada her ne kadar istiyorsa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tamam senin için ne yapıyorum? Dua ediyorum Allah da size yağmur yağdıracak dememiş. Ya ne demiş? Demiş ki git demiş Ömer'e ona selam söyle he, ona yağmura kavuşacaklarını bildir. Yani bu ne demek? Bu şey demek. Peygamber bile istese kimden istiyor? Allah'tan istiyor zaten. Peygamber bile Allah'tan istiyor. Her sen onu aracı olarak belki Allah'tan istiyorsun. Ama problem burada ne? Hazreti Ömer'in öyle algılamaması. Çünkü acizlik, kendi acizliği. Bunu arz edeceğim makam da Resulullah değil. Ya yani ne? Allah. Anladığı şekil belli. Rivayeti açıkça okursan bunu göreceksin. Ama bir kere okumayacaksın. Üç kere, dört kere, beş kere okuyacaksın rivayeti. Devam et. Beş. Kısa... Ashabın uygulamalarına da muhaliftir. Çünkü daha önce de geçtiği üzere Ömer radıyallahu an, Abbas radıyallahu an duası vesilesiyle yağmur dileğinde bulunurdu. Bu durumda kıssanın münkerliğini delalet etmektedir. Ve son olarak 6. Benzer hallerde yağmur duası ile birlikte namaz kılınmasının şer'en yani dinen müstahap kabul edilmesine muhalefetinden dolayı kıssanın metni de münkerdi. Ne anladınız siz burada? Dört mesepte ittifak var. Yağmur için bir ibadet vardır. O da nedir? He? He? Hem de aynı zamanda da ne? Yağmur duası değil mi? O namazla olan bir ibadettir. Yani bizim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine koşmamızı Allah da emretmemiş, Resulullah da emretmemiş. Neyi emretmiş? Yağmur yokken ne yapın demiş? Ha? Yağmur duasına çıkın demiş. Yağmur. Ve yağmur duasına da sakın ha? böyle kubbe altlarında, tamam mı? Türbe içinde değil, boş arazilerde çıkın demiş. Çünkü niye? Duanın bile doğaya yani talep edilene uyması lazım. Semayı görmedikten sonra, bulutları görmedikten sonra, meleği alaya bakmadıktan sonra, kubbeye, taşa, boyaya bakmanın ne anlamı var ki? Çıkacaksın boş alana, açacaksın neyini? Ellerini iman başta, gerekeni sünnette geldiği gibi Elbiseleri ters çevirmek kaydıyla ne yapacaksın yapacaksın. E böyle. Başka bir şey var mı? Yok. Olsaydı bunu bize Allah Kur'anında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da hadislerinde emretmez miydi? Emrederdi. Hangi hadiste sıkıştığınızda yağmur yağmadığında ehli kubra koşun, onlardan yağmur isteyin diyor. Bir tane hadis getir. Hangi hanefi fıkhında bu var? Hangi hanefi kitabında bu var? He, şimdi bakıyorlar ki iş bozuk. Doğru. Necmi Hoca doğru söylüyor. Yok kitaplarda. O zaman bir taşla iki kuş vuralım. Ne yapalım? Tamam. Yani istiska namazı var, duası var. Tamam. Problem yok. Ne yapalım o halde? Bir taşla iki kuş vuralım. Yani en azından ne yapalım? Sünneti toptan ihlak etmeyelim de sünnetin neyini? Keyfiyetini bozalım. Ya boş araziye çıkmayalım. Boş araziyi ihmal edelim. Yuşa'ya gidelim. Niye Yuşa'ya gidiyorsun? Avrupa yakasında bu kadar ümmeti niye Yuşa'ya götürüyorsun? Yani koskoca Avrupa yakasında boş bir arazi yok mu? Niye Yuşa'ya gidiyorsun? Gitme Yuşa'ya. Yok Yuşa'ya gidecek. Niye? Şimdi tavan yok. Kubbe yok. Doğrudan sema var. Bir de tepe mi tepe. Haşa kella yani. Allah'a en yakın olduğu yer. Ha, yanlış anlamayın. Ha, gidiyorsun oraya yapıyorsun. Neden? İşte bu hadislerde zikredileni o işin içine sokacaksın. Yani oradaki o yatırı şefaatçi kılacaksın. Onunla istigaseni istiska ile birleştireceksin. E, ha, i̇yi de bir tane sabi uygulaması koyun bakalım. Bir tane sahibi uygulaması. Mesela Muaz bin Cebeli Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e yolladığında ya da Şam'a yolladığında gitmiş bir yatırın yanında ne yapmış? İstiska yapmış. E hocam Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ömer yapmış. Sen bilmez misin bre cahil. İki mescitte bayram namazları da kılınır. Ama onun dışındakilerde bayram namazları Hanefi mezhebi de dahil olmak üzere nerede kılınır? Musalla'da kılınır. Nedir musalla? Boş arazi. Açık alan. Açık alan. Ha ama ney? Ülkemizde yağmur var, ülkemizde kar var, soğuk var, kış var diye. Nerede kılıyorlar? Camilerde. Yoksa Hanefi mezhebinin temel kuralıdır. Sen bilmez misin ki Hanefi mezhebinde bir beldede sadece bir cuma geçerlidir. O da en büyük camide kılınan ve ilk kılınan. Sünnet de öyle diyor. Ha. İhtilaflı bir mesele ayrı. Ama neyi var? isabet yönü var. Yok değil. Demek istediğim şu. Yani istiskayı ilga edemeyeceğine göre ne yapalım? Yeri değiştirelim. Hayır. Mümkünse bakın şimdi arkadaşlar istiska için ormana gitmenin bir anlamı yok. Hep söylüyoruz. Derste de öyledir, duada da öyledir. Duanın yine dersin ortamla çok alakası vardır. Ortamla çok alakası vardır. İstiska niye ormanda yapılmaz biliyor musun? He ormandan başka arazi yok o ayrı. Niye açık alanda yapılır biliyor musun? Çünkü istiska ile senin Allah'tan istediğin minbit olmayan araziyi doyurması. Ölü olan araziyi yeşertmesi. Anlatabildim ne demek istediğimi? Hikmeti bu. Hikmeti bu. Yani ne yapıyorsun? Elini açarak diyorsun ki ya Rabbi görüyorsun ürünler ne oldu? Mahfuh perişan oldu. Hayvanlar ne oldu? Öldüler, gittiler. İnsanlar ne oldu? Açlıktan, susuzluktan ne yapıyorlar? Kırılıyor. Kırılıyorlar. E yağmur duasını nerede diliyorsun? Gittin Askoroz nehrinin başına, Nil nehrinin başına. Gürül gürül su akıyor. Ya Rabbi, hayvanlar susuzluktan öldü. Kulum yalan söyledin diyor. Bak, su yanından akıyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani anlamı bu. Boş araziden kasıt bu. E sen bunu niye ihlak ediyorsun? Neden yapmıyorsun? İlla oradakinden medet olacaksın. E oradaki kim? Yuşa bin Nun. Ya Yuşa Aleyhisselam'ın ne işi var Beykoz'un tepesinde? Yani Yuşa Aleyhisselam'ın Beykoz'un tepesine geldiğini gösteren bir tane bana Kur'an ve sünnetten delil. E ya Müslim'de Yuşa bin Nun diyor. Ya Müslim'de her şey diyor. Ama hangi peygamberin eğer peygamberse değilse hangi havarisinin kabri yüzde yüz biliniyor? Peygamber aleyhissalatü selam dışında kabri bilinen bir peygamber yok. Yok. Bu ehl sünnetin temel kuralıdır. Kim ki bir yerde bir peygamber yatar derse yalan. Konya'da 23 peygamber yatıyormuş. Urfa. Nereden aldın? Urfa. Nereden aldın? Urfa en azından mantık olarak, bölge olarak buna uygun. Ama de yani adam of'tan çıkıyor, adam of'tan çıkıyor, of'tan. Anası laz, babası laz. Diyor ki ben peygamberin soyundanım. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam. Ya nasıl ya? Anan laz, baban laz. Sen peygamberin nasıl soyundan geliyorsun ya? Şunu bana bir açıkla. Anan laz, baban laz. Şimdi ben desem ki ben peygamberin soyundanım. Ya gülünç. Ya mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yani sırf Mevlana'nın Konya'da vücudiyeti 20 küsur peygamberin orada olması e Niye orada olsun canım yani Ya işte İstanbul'da da vardır Belki 100 peygamber Niye olmasın Yani Mevlana mı büyük Ebayi ben Ensari mi büyük Bak ne yaptık Yarış yapıyoruz şimdi değil mi? Benim alim senin alimini döver Böyle şey olur mu Hiçbir peygamberin kabri belli değil Peygamber aleyhissalatü vesselam dışında kabri belli olan yok. Bunu bilin. Bunu kafanıza yerleştirin. Tevhid inancına aykırı Allah'ın adaletindendir bu. Hristiyanlar biliyorlar mı İsa nerede? Kime göre İsa yukarı yükseltildi? Ha? Onlara göre öldü mü ölmedi mi? Onlar öldükten dikkat hadi bulsunlar kabrini. Onlar biliyorlardı da koşmadılar mı? Hadi bu şu, Yahudiler bilsinler Musa Aleyhisselam'ın kabrini. Neredeymiş? Böyle bir şey yok yani. Bunu zihinden çıkaralım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışında kabri bilinen yok. Onun içinde benim kabrimi panayır alanına bayram yerine ne yapmayın diyor? Çevirin. Çevirmeyin diyor. Evet son delilde alalım. İki sayfa. Sekizinci şüphe. Ayet okuyorum. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Hep duyuyorsunuz değil mi? Evet. Alışeva vesile. Heh. Maruf ayet. Ya evlezine amin ustakullah vebtehu vesile. Maruf ayet. Evet. Mahide 35. Ayetinin delil olarak göstererek vesilenin vefatından sonra peygamber aleyhissiratü vesselam ile tevessülle ve istihazede bulunmak olduğunu iddia etmektedir. Yani. E madem ki burada vesile arayın diyor Allah'a ulaşmak için. E ne yapın o zaman? <gülüyor> Peygamberi vesile edin demektir. Yine evliya-i kiramı. Ta Adem aleyhisselamdan başlayıp Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama gelen silsile oradan yola çıkıp ta kıyamete kadar olacak. Ne ulema, evliya, sulaha, şöheda. Başlarsın. Ben saydım mı hiç bitmez. Onlara ne yapmak? Vesile kılmak. Hepsini. Bu ayet bunu emrediyor. İyi de arkadaşım. Bu ayet Allah'ın ayeti. Bu ayeti başka bir ayetin nasıl açıkladığına hiç dönüp baktın mı? Yok. Bu ayeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl açıkladığına dönüp baktın mı? Yok. Sahabenin bu ayeti nasıl açıkladığına dönüp baktın mı? Yok. Müfessir ulemanın bu ayeti nasıl açıkladığına baktın mı? Yok. Şimdi bakın. Şimdi ben size bir hadis söylüyorum. A hadisi söyledim. Diyorum ki arkadaşlar bu hadisi dikkat edin. He. Ha, Hayrettin Karaman Hoca, ha, günümüz Gürümüz Fetvalar adlı kitabında rivayet etmiştir. Oldu mu? Oldu mu? Olmadı, olmadı. Niye olmadı? Yani Hayrettin Karaman ne zamandan beri hadis rivayet ediyor değil mi? He, orada hadis geçebilir o ayrı. Ya da bir hadisi rivayet ettim. Ben dedim İmam Gazali İhya'sında bu hadisi rivayet etmiştir. Oldu mu? Olmaz. Olmadı. E şimdi ayeti kerimeyi ben alıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bu ayeti kerimeyi süddi tefsir etmiştir. E şöyle şöyle Elmalı Hamdi Yazır da bunu Süddi'den rivayet etmiştir. Oldu mu? Oldu. Mümkün değil ya. Yani. Rivayet aslı denilen, taslim aslı denilen bir dönem var. Şimdi bu ayetse tefsirde geçecek. Değil mi? Tefsirde. Tefsirde bunu nereden alacak? Ya peygamber Efendimiz Vesselam'dan alacak ya sahabeden ya tabiinden. Hiç sen bu ayetin dönüp oradaki yorumlarına baktın mı? Ben Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan iki kap dolusu ilim aldım. Onlardan birini size açıkladım. Eğer diğerini de açıklasaydım şu fakirin boynunu vururlardı. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi Buhari rivayeti. E, el cevap, e, açıkladığı ilmi zahir. Açıklamadığı ilmi ledünni. Da şey var, he, demek ki diyor bak, he, anladım diyor. Anladım diyor. Hallacı Mansur'un boynunun vurulması da bu hadisin neyidir? Bir gereğidir. Açıklamış boynunu vurmuşlar. Vay şehit. Gördük mü bak ne güzel bir istidiler. Sen anlamıyorsun işte niye boynu vuruldu. Öyle diyor Hazreti Ebu Hureyre. Bak ilmi i Ledünni eğer açıklasaydı mı? Arkadaşım ya sen bu rivayete şöyle bir baktın mı? Hiç Ebu Davut'u açtın mı? Nesai'yi açtın mı? Neden bahsediyor Ebu Hureyre? Fitnelerde. Sahabe arasında vuku bulacak olaylardan. E hocam niye bu bunu zikretmemiş? Çünkü Buhari'nin sıhha şartı diğerlerinden ne? Farklı daha ne? Kavi. Yani bunu böyle hadis silmine şöyle ufacık bir başlayan adam, şöyle adımını atıp Bismillah diyen adam bilir. E de hadisten hiçbir ilim yok ama maşallah muhaddis gibi ahkam kesiyorsun. İşte bu da öyle. Bu bir ayet. Bakalım bu ayetin tefsirinde nedenmiş? Hiç baktın mı? Bakmadın, kendine göre anlam ne yapıyorsun? Kuruyorsun. Ben kendime göre ümmeti Muhammed'i dinden çıkarırım bütün ayetlere itinaden. Kolay bu. Alın üç beş tane ayet, şurada bir tane Müslüman bırakma. Ama işte tefsir dediğin olay indi olmayacak. Ne demek indi? Şahsi olmayacak. He, Hep söylüyoruz. Kevni ayetleri şahsen ne yapabilirsin? Anlamlandırabilirsin. Onlara yorum verebilirsin. Yani mesela biz semayı koruyucu kalkan kıldık. Tamam. Bunu düşün. İki denizin arasını bir perdeyle ayırdık. Bunu düşün. Problem yok. Yani he, deniz uzmanıysan öbürkünü düşünürsün. Astronomysan yukarıdakinin öbürkünü düşünürsün. Bunda bir problem yok. Düşün. Ama namazın fazları, namazın vacipleri, namazın sünnetleri bunu düşünmeyle nasıl bulacaksın arkadaşım? Mümkün mü? Mümkün değil. Bu ayet-i kerime bahsediyor. Bakalım ne diyor? Evet. Bu şüphenin cevabı. Birkaç yönden bu şüpheye yanıt verilmesi mümkündür. Bir. Ayet-i keriminin tefsirine ilişkin olarak sahabe ve tabiinden varit olan rivayetlere muhalefetinden dolayı bu iddia tamamen gecersiz ve batıldır. Ashab-ı kiram ve tabi bu ayet... bunlar? İki kutlu nesil değil mi? Bir de Tebuğ Taabiyim var. Evet, iki kutlu nesil. Hani geçen bir derste söylemiştim. E, Konya'daki bir vaizden dinlemiştim televizyonda. Diyor ki ya diyor, geçen gün diyor bir kanalı açtım diyor. Bir ilahiyatçı diyor. Yani böyle yeni yetme, gencecikte diyor ne sakal var ne bıyık var diyor. Televizyonda konuşuyor diyor. Doç muymuş, neymiş diyor? E ben bu dini Hz. Ömer'den daha iyi bilirim. Stanford. Diyor. Ya diyor, böyle bir diyor bir dinleyince diyor tüylerim diken diken oldu diyor. Ben bu dini Hazreti Ömer'den daha iyi bilirim. Niye biliyor musunuz daha iyi bilirim? O bedeviydi ben bedevi değilim. Hey ha diyor vah bak, bak diyor zavallıya bak diyor şimdi alay ediyor vaiz. Zavallıya bak diyor. Sen diyor şimdi diyor edebim diyor el vermiyor diyor. Hazreti Ömer'in diyor tırnağı alamazsın diyor. Yani o başka bir şey diyecek de, edebi el vermiyor. Ha, sen Hazreti Ömer'in tırnağı alamazsın diyor. Ben daha iyi bilirim diyor. Sen nasıl daha iyi bilirsin? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu akıllı bir insan söyler mi? Ha, fiziği daha iyi bilebilirsin. Kimyayı daha iyi bilebilirsin. Matematiği daha iyi bilirsin. Sorun değil. Bu dini nasıl ondan daha iyi bileceksin sen? Evet. Ashab-ı kiram, Ve tabi'in bu ayetteki vesileyi Allah'a yaklaşmak amacıyla yapılan ameller ve taatler olarak tefsir ederler. Bak Allah'a yakınlaşmak amacıyla yapılan ameller ve taatler Zaten zikredecek şimdi birazdan. Yani taatleri yerine getirmek suretiyle Allah'a yaklaşın anlamına gelmektedir. Taberi'nin rivayetine göre i̇bn Abbas... Kimdir Müfessirlerin babası ama tefsiri tefsirlerin anası kendi te, müfessirlerin babası ama tefsiri tefsirlerin neyi anası umut tefasir diyoruz tefsir taberiye değil mi umut tefasir İmam taberiye de ebul müfessirin diyoruz yani en eski tefsir Daha öncesinde de var hiç şüphesiz ama böyle bütün Kur'an'a şamil. Yoksa i̇bn Abbas'tan rivayet var, Mücahid'den onların tefsirleri var ama bütün Kur'an'a yani yani Fatiha ile başlayıp Nas'la biten bütün ayetlere şamil bir tefsir. Ondan sonra gelen bütün tefsirler ondan iktibasladır. Evet. Taberi'nin rivayetine göre i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a Ebu Şakik bin Salem, el este. Ibn Abbas, radiyallahu Anhuma, Sahabi, Peki, nasıl bir sahabi İbni Abbas, Ibn Abbas, Kur'an'ın neyi? Mütercimi. Kur'an'ın neyi? Mürekkebi. Evet. Yani, yani, Abbas, ibn Abbas, ibn Abbas, bize tercüme tercüme Abbas, yoksa... He. Bir dilden bir dile tercüme değil. Aynı zamanda da Kur'an'ın neyi mürekkebi? Çünkü bu ümmetin mürekkebi. Yani şu ümmet içinde Kur'an'ı en iyi bilenlerden, en iyi dillendirenlerden, en iyi kaleme dökenlerden. Herkese verilmez bu. Onun öyle bir yeri var. Öyle bir mekanı var. Bir tanesi bu. İkincisi kim? Hücaid bin Cebir. Hayır. Ebu Vail? Şakik bin Selem Esed'i. Evet mücahit bin Cebir, evet. Hasanul Basri, Katade bin Diame es Sedusi, Abdullah bin Kesir el Dari el Mekki, İsmail bin Abdurrahman bin Ebi Ebi Kerime es Suddi, suddi olarak meşhurdur. Hı -hı. Ve Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem el Adevi. Bakın sahabeden bir zat, ondan sonra tabiinden Ebu Şakik, Ebu Vahil Şakik bin Seleme el Esedi. Mujahid bin Cebir 2, Hasenul Basri 3, Katade bin Diame 4, Abdullah bin Kesir 5, İsmail bin Abdurrahman es-Süddi 6, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem 7. E ne yapmış bunlar? İhtilafsız olarak bu yönde tefsir ettikleri sabit. E yani nedir o? Ey iman edenler Allah'tan korkun ona yaklaşmayı vesile arayın. Yani ona yaklaşmak için ameli salih yapın. Ameli salih. Nedir ameli salih? Nedir ameli salih? Hı? Allah'ın emirleri. Ameli salihtir. Yani yaptıklarında Allah'ın emri olacak. Katniler, evet. Allah evet. Kazanmak o olur. ayrı, o bütün amelde. Yani ameli salih nedir? Allah'ın emirleri değil mi? Başka? Nehileri de ameli salihtir. Eğer bir genç zina yapmıyorsa çok büyük bir salih amel işliyordur. Zengin adam parasını bankaya yatırmıyorsa çok büyük bir amel işliyordur. Ameli salih. Hep ne söylüyoruz? Emirler de emirdir. Nehiler de emirdir. Ne demek bu? Namaz kılın emir değil mi? Hiç Faiz yemeği. Nehi değil mi? Peki neyi emirdir bunu? Yapmaması emirdir. Onun için ona ne diyoruz? Ha, nehi hadır. Yeri geldiğinde muhatap olur. Ama emirdir. emrin mi cinsidir. Hatta hep söylüyoruz. Otur otur şimdi otur otur şimdi ilk otur yani temenni otur emir ayakta durma ister ayakta durma de istersen ayakta durma de o ondan daha katidir anladık değil mi yani otur da sesine göre temenni de olabilir emir de olabilir ama ikincisinde o emirdir kesinlikle Onun için nehirler bazen daha kat'idir, daha kesindir. Yani o halde amel-i salih bu. E Allah yaklaşma vesilesi de bu. Yoksa Allah'a yaklaşma demek yatıra hücum edip başınız daraldığında festainü mafil kubur ya işte ne yapın kabir ehlinden yardım dileyin yok öyle bir şey. Eğer bir taşın fayda vereceğine inanırsan o bile sana fayda verir. Alhamdulillah. Böyle bir din yok. Böyle bir din çarşı pazarda bile yok. Öyle bir şey olamaz. Bunu din diye ortaya koyanlar önce Allah'tan korksunlar sonra da kendi nefislerinden korksunlar. Çünkü o nefise hesap verecekler. Evet. 2. Herkes sahabe ve tabiinden sabit olan tefsire muhalefet ederek ayeti istediği gibi tefsir edebilseydi, batıl ve fesat taraftarları kendi tefsirleri naslara aykırı bile olsa bu ayetin delaline sığınmaktan geri durmak Ne demek bu? Yani işte sahabe tabi'nin ayeti gayet güzel tefsir etmiş. E ben onu almam. Ben ne? Kendi kafamdakini alırım. Ona aykırı bir tefsir yaparım. Onlarca örnek gösteririz. Onlarca örnek. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. Orada i̇bn Abbas'ın, ondan tavusun neyi duracak? Rivayetleri duracak. Sen onları ne yapacaksın? elinin tersiyle iteceksin. Ondan sonra şu kafir, bu kafir. Şu müşrik, bu müşrik. Şu tagut, bu tagut. Bu belam, bu belam. İşte bu firavun, şu firavun. Bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz. Sen i̇bn Abbas'ın tefsini bırakıp ne yapamazsın? Kafana göre ayet-i kerimeye ne yapamazsın? Anlam veremezsin eğer öyle yaparsan ne olur biliyor musunuz arkadaşlar herkes kendi nefsine uyan tefsir alır tefsir mecmuaları çıkar müfessirler çıkar e bugün zaten görüyoruz adamları işte bak yani maşallah var yani bırakıyorlar yani sahabenin tefsirini tabinin tefsirini bırakıyorlar gerek yok diyorlar ben tefsir ederim e ne oluyor ondan sonra işte birbiri içinde zıt neler ifadeler hükümler çelişik devam et 3. Bu ayet kelimede ifade edilen vesilenin bir benzeri de İsra Suresi'nde yer almaktadır. He şimdi yani bakın İsra Suresi'nde de vesilenin bir benzeri var. Bakalım ne varmış? Evet. Vesile kelimesi Kur'an'da yalnızca iki kez zikredilmiştir. bir orada bir de burada. Evet. İsra Suresi'ndeki ayet şöyledir. "Rasulü de ki Allah'tan başka ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler." Onların yalvardıkları bu varlıklar, Rab'lerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Bak biri orada varmış. Evet. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Evet. İsra 56 57. Bu ayeti kelimenin meleklere, peygamberlere ve cinlere ibadet edenler hakkında nazil olduğunu daha önce ifade etmiştik. Evet. Allahutaala 7 no'lu dipnota bakarsanız dönün 7 no'lu dipnota. Açın 7 no'lu dipnota bakın. Esasları alırken. İlker hemen oku dipnotun metnini. Taberi metnini oku. Yukarıyı oku. İlker okusun. 7 no'lu dipnotun metnini oku. Taberi metnini oku. Metni yukarı metni oku. Salih kimselere ibadetle ilgili olarak ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Resulümdeki Allah'tan başka ilah olduğunu ileri sürdüklerinizi çağırın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların çağırdıkları bu kimseler Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin İsa aleyhisselam'a annesine ve Uzeyir aleyhisselam'a ibadet edenler hakkında nazil olduğunu söyler. Bak İbn Abbas, evet. İbn Mesud radıyallahu anhu da kendisinden O da başka bir, bir fakih, başka bir sahabi değil mi? Evet. Kur'anı benden sonra dört kişiden alın deyip de birini zikrettiği diye uzat. Evet. Dedi ki bir rivayete göre cinlere. Diğer bir rivayete göre ise meleklere ibadet edenler hakkında nazir olduğunu ifade etmektedir. Her üç rivayeti de taberi tepsilerinden hak tamam. gördü değil mi? Evet. Devam et şimdi. Allahu Teala bazı insanların Allah'tan başka ibadet ve dua makamına koydukları peygamber ve veli gibi kimselerin bizzat kendilerinin vesile aradıklarını yani yakınlaşma amacıyla yapılan uygulama ve taatlerle Ona yakınlaşmaya çalıştıklarını ortaya koymak. Yani olacak. Peygamber Efendimiz o kadar çok sucut yapacak. O kadar çok ibadet edecek. Hz. Ayşe anamızın bile neyine gidecek? Garibine. Garibine gidecek. Evvel ve ahir günahların affedildiği halde nedir senin halin ya Resulallah? Bunca vakit, gece gündüz demeden secde, secde, secde, namaz, namaz, namaz. Cevap ne? Neden bir konu? Yani ben şükreden bir kul olmayayım mı? Yani senin bana karşı bir maksadın mı var? Yani burada aynı zamanda Hazreti Ayşe anımıza ne var bir? Şikayet var. Hazreti Ayşe anamıza serzeniş var. Evet. E yani ne olacak? Sizden hiçbirinizi ameli kurtaramayacak. Vela ente ya Resulallah ve la ene Namazı, orucu, zekatı Yandık. Illa en meden illa bir rahmeti. Bitti. Allah'ın rahmeti müstesna. Ey kızım Fatma, gel gel bende ne varsa, hakkın varsa al. Ey kureş, gelin. Abdülmuttalip oğulları gelin. Alın. Ey kızım Fatıma şu babanın bile sana faydası yok. E ne olacak şimdi? Yani hal bu. Hal bu. Hal bu. Vabudu rabbeke hatta yeti yakın. Yakın sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ölüm. Vahdet-i vücutçuların gulatı, aşırıları ne demiştir biliyor musun? Yakin yani el fena'u filla. Allah'ta fena oluncaya kadar yani kayboluncaya kadar Rabbine ibadet et. O makama geldiğin an ibadet kalkar çünkü sen oldun Allah. Allah Allah'a ibadet eder mi hiç? Allah Allah'a ibadet eder mi? Kitaplarında yazıyor. Ya onun için yani hal bu. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz işte. Bakın haline. Visal orucu. Subhanallah. İtikaf. Subhanallah. İbadetsiz bir an yok. Bir an. Bir an. Neden? Biz onun gibi olsak. Cennet bize müjdelenmiş olsa bırakın onu o cennetle müjdelenen sabiler gibi olsak zaten müjdelemez ki Allah bizi. Bilir bizim pislik olduğumuzu. Ona itimat edeceğimizi. Bak görüyor musun adaletini Rabbimin? Biz yatarız vallahi. Yan yatarız. O oh. önümüzde cennet. Ya düşünün yani bir insan cennetle müjdelenecek. Gene ibadete devam edecek. Böyle bir lezzet var mı ya? Böyle bir lezzet, böyle bir tat, böyle bir tat var mı arkadaşlar? Bu nasıl bir tat? Nasıl bir iş? Bunu nasıl anlar insan? Aklını anlayamazsın. Biri bana dedi ki, hocam dedi, ya dedi, ya zekat malı arttırır. Ben bunu matematiksel olarak anlayamıyorum. Nasıl olacak diyor. Yani e kırkın birini vereceğim mal artacak. E, anlayamazsın tabi. Anlama mümkün değil anlamam mümkün değil. anlayamazsın. Yani malı vereceksin, mal artacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? E verdim ya gitti işte, eksildi mal. Bir de üstüne sadaka verdim. 40'ta 1 de değil, 40'ta 5 gitti belki, 40'ta 7 gitti. E kaldı 33. 37 neyse. Ama artacak mal. Nasıl olur bu? Alam aç. Bunu anlayamazsın. Bu iman. İman. Orada bir el var. Senin görmediğin. Çünkü Allah o sadakayı kendi elinde büyütüyor, kendi elinde. Aynen sizden bir tanenizin o çok değer verdiği, hiç kıyamadığı tayını, at yavrusunu beslediği gibi kendi elinde. Allah elinde büyütüyor. Subhanallah. Allah'ın elinde teksir oluyor, çoğalıyor. Allah'ın elinde, Allah'ın yedi mübareğinde. Onun her iki eli de mübarek sağ eli. E onu anlayamazsın işte. Anlayabilmen için anlayabilmen için he, en az Hz. Ebu sahip olduğu imana sahip olman lazım. Sahip değilsen zaten anlaman mümkün değil. Onun için Allah'tan hakkıyla ancak kimler korkar? Alim. Alimler. Bakın haşyet diyor. İnnemâ yahşallah min ibâdihi el ulema. İnnemâ yahafullah demiyor bakın. Yahşallah. Hav karşılığında bir şey bekleyerek ya da bir şeyden korktuğun için karşılığında bir şey yapmaktır. Havşet ise karşılıksız korkmaktır. Yani tevazudan, hürmetten, ihtiramdan, saygıdan. Bak, ene ahşal esede demezsin. Ene ahafu minel esedi dersi. Çünkü hakikaten korkarsın ondan. Yani zararı var. Ama Allah öyle değil. Çok önemli bir kural bu. Kelimeler bile, Türkçe bunu ifade edemezsin. İşte Arapçanın özelliği bu. Arapçanın özelliği bu. Ruhun bedenle beraber ee, yani, Onun için yani işte verdiğimiz örnekte olduğu gibi çok dikkat etmek lazım. Çok çok dikkat etmek lazım. Yani Allah Azze ve Celle'ye ulaşmak Vesile aramak Zahitlerin ya da o işte ehli tasavvufun ki bizim zahitlerimiz ayrıdır her zaman o ehli tasavvufun geçtiği merhalelerden geçmek demek değildir. Hz. Osman'ın geçtiği merhalelerden. Hz. Ebu Bekir'in geçtiği merhalelerden. Ömer'in geçtiği merhalelerden. Hz. Ali'nin geçtiği merhalelerden. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin adam diyor ki son iki senem olmasa elak olmuştum. Bunu İmam-ı Hanife'ye nispet ediyor. Son iki senem olmasa yani son iki sene ehli tarikate bağlanmış koskoca ya koskoca imamına hakaret ediyorsun ahmak onca yıl adam dalalet içinde yüzüyormuş ahmak i̇bn Hacı Hacer Ehtemi de diyor ki son iki senedim olmasaydı bunlar D ile T'yi bile ayıramıyorlar son iki senedim yani son iki fetvam muhtelif rivayetler var Yani Devlet'e şimdi hani Osmanlıcada 1 ile pire hemen, hemen aynı yazılır ya. Bir nokta giderse pire bir olur. Çünkü P 3 harfle yazılır ya B'nin 3 noktalısı vardır yani. Ha gitti işte ne oldu? Pire oldu. Onun gibi senetle seneyi ayıramıyor. Adam diyor ki İmam-ı Hanife diyor öyle mutlaki bir kulldu ki diyor bunu diyen adam e birileri cemaatte konuşuyordu. Bu adam e ne yapar? Ne yapar bu anam? Yatsının neyiyle? Abdesiyle sabah kılar. İmam-ı Bu Hanife de o kadar mübarek bir adam ki onları yalancı çıkarmamak için bu yola girmiş. Ya bu adam nasıl olacak da son iki senesi olmasa helak olacak ya? Düşünebiliyor musun? İmamı yüceltecek ya. Yüceltirken illa imamı neye sokacak? Harama sokacak. Yani harama sokması olmaz. Gerek yok ya İmam-ı Azam. Yani o bir cenher. İmam Şafi Cevher, İmam Malik Cevher, İmam Ahmet Cevher. Onun senin bu iftiralarına, safsatalarına ihtiyacı yok. Evet, oku hemen bitirelim. Uzak. Sonuç olarak şüphe sahiplerinin ortaya atmış oldukları ona yaklaşmaya vesile arayın. Ayetindeki vesile peygamberler ve salih kimselerle tevessülde bulunmaktır. Şeklindeki iddia batıldır. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente ve etu bilek. Hocam geçen gün...